Kıymetli izleyenlerimiz diğer TV'den selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Allah hepinizden razı olsun. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, öme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan alemler Rabbidir. Salatu selam Allah'ın Nebisinin, resulun üzerine olsun. Resulullah Efendimizin ehli Beytin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Safa hoş geldiniz. Allah nefesine olsun? olsun. Hamd olsun. Siz iyisiniz. Hamd olsun. <gülüyor> Efendim, öncelikle Hücet köyünden Mühsin Göl öğrenci sormuş efendim, Allah'ın üzerimizdeki muradı nedir diye sormuş. Selam ve hürmetlerini gönderiyor, elen zanatıyor. Allahü Allah'a şey Ahdu billahi min Şeytanı rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahir Rabbi alaamin. Assalatu salam ve al-akhirin. Wa ila jami'l anbiyai wa al-mursalin. Wa ila jami'l uliyyai. Wa alhamdulillahi yaratılışın gayesi bütün insanların mutlaka bu soruya cevap verebilmesi gerekir. Eğer biri yaratılışın gayesi nedir sorusuna cevap veremediyse bu cevabı bilmiyorsa hayatı gerektiği gibi Allah'ın yaratmasına uygun yaşayamaz. Önce bunu öğrenmesi gerekir. Allah'ın üzerimizdeki muradı nedir? Eğer bunu gerçekten anlarsak, nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini de anlarız. Hayata doğru bakarız, insana doğru bakarız, kazanmaya ya da kaybetmeye doğru bakarız, öğrenmeye doğru bakarız, her şeye doğru bakarız. Dolayısıyla meydana gelen meseleler, olaylar her ne olursa olsun doğru yorumlama imkanımız olmuş olur. Neye göre? Yaratılışın gayesine göre. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. "Omahalaktu't-cinne ve'l-ins'e illa liyabudun." Ben cinleri ve insanları bana abd olsunlar diye yarattım. Sadece yalnız abd olsunlar diye yarattım. O zaman abdolmayı önce anlamak gerekiyor. Abdolmak ne demektir? Abdolmak ibadet mi yapmaktır? Namaz mı kılmaktır? Oruç mu tutmaktır yoksa abdolmak başka bir şey midir? Eğer abdolmayı doğru anlamazsak yaratılışın gayesini de doğru anlamamış oluruz eğer Allah'a abdolma kelimesine başka bir mana yüklersek. Bütünüyle yanlış anlamış oluruz. İbadet olarak zaten genel olarak anlaşıldığından dolayı Hayatı da yanlış anlamış oluyoruz. Abd olmak demek, ab kelimesinin manası budur. Gönlünü kaptırmak, sevmek, aşık olmak, bununla beraber peşinden koşmak. Yani onu kazanmak için peşinden koşmak. Abd kelimesinin manası budur. Ses konusu Allah'a abd olmak olunca nasıl anlamak gerekiyor? Kendisini yaratan Rabbine aşık olmak, onu sevmek. O'nun rızasını istemek, O'nun dostluğunu istemek, O'nun camarını istemek, O'nun istediği gibi, sevdiği gibi bir avd olmak. O kendisini nasıl sevmemizi istiyorsa, bu sevgimizi, bu imanımızı nasıl ispatlamamızı istiyorsa, öyle bir hayatı yaşayıp Allah'ın rızasını, dostluğunu, sevgisini kazanmak. Yaratılışın gayesi bu. Bir de ne buyurdu? Kudsi Hadis'te hepsini beraber anlamak gerekiyor. İnsanı yarattım varlığının tadını tatsın diye. Dünyaya gönderdim varlığının tadını tatsın diye. Eğer dünyaya göndermiş olmasa göndermese varlığını tadamaz. Bunun iki türlü varlığı vardır. Biri zahiri, biri de manevidir. Zahiri olan varlığı topraktan Dolayısıyla bunu nasıl tadıyor? Evet. Yerken, içerken, ısınırken, üşürken, korkarken, endişe ederken bütün bunları zahiri olan varlığını tadıyor. Bir de manevi olarak Allah'tan olan varlığı var ki Nefektum ruhi. Ben ona insana ruhumdan nefettim. Bu ruhu tatması gerekiyor. Yani kendinde Allah'ın nefrettiği ruhu tatmak. Eğer bunu tatmazsa, yaratıcının gayesi üzerinde gerçekleşmemiş olur. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmemiş olur. Varlığını tatması gerekir çünkü. Sadece eğer topraktan olan tarafını tadarsa, bu beşeri taraftır. Bütün varlık, bütün mahlukat, bütün hayvanlar bu varlığı zaten tadıyor. Ama Allah ruhundan nefretmişse, bir de bu varlığını tatması gerekiyor. Allah'tan olan o ruhu tatması gerekiyor. Daha doğrusu, doğrusu Allah'ın nurunu, Allah'ın güzelliğini tatması gerekir. Görmesi yetmez, tatması gerekir. Bilmesi yetmiyor. elim olarak bunu bildikten sonra yapılması gereken şey nedir? Onu tadabilmek için, Allah'ın bize nefretliği ruhla beraber olabilmek için, O olabilmek için, Allah'ın nefretliği ruh olabilmek için bir çabamızın, bir gayretimizin olması gerekir. Böyle bir yolculuk neyle yapılır? Elbette ki yol Allah'a gidiyor. Yolculuk da aşk ile yapılır. İman ile yapılır yani. Kur Allah'ı ne kadar seviyorsa, onun Allah'a olan muhabbeti ne kadar şiddetliyse imanı o kadar kamildir. Dolayısıyla Allah'a olan yolculuğu da o kadar hızlı ve o kadar şiddetli olmuş olur. Bütün ibadetler araştır, ibadet amaç değildir. Yani şu ibadeti yapalım, bunu yapalım doğru yapalım, ama bunun araç olduğunu bilelim. Bunları yaparken neyi kazanmamız gerektiğini bilelim. Yapmazsak neyi kaybedeceğimizi bilelim. Çünkü o amaç değil araştır. Bütün ibadetler, bütün iyilikler, hayırlar, güzellikler hepsi imanı kemale erdirmek içindir. Yani muhabbeti artırmak içindir. Muhabbet arttıkça iman kemara eriyor. İman da aynı şekilde Allah'ı çok şiddetli sevmek demektir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını, başka şeyleri severler. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir, aşık olmak demektir. Bu müminin vasfidir. Eğer bu vasıf yoksa onda, yani çok şiddetli Allah'ı sevmiyor, Rabbini sevmiyorsa, bu sevgisini ispatlamaya çalışmıyorsa, Allah'a itaat etmekle, Resulüne tabi olmakla, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmeye çalışmakla, yasakladıklarını nehyettiklerinden sakınmaya çalışmakla, eğer bu imanını ispatlamaya çalışmıyorsa, bu durumda iman ölü bir iman demektir, onu harekete geçirmiyor demektir. Yaptığı ibadetleri ona fayda vermemiş, imanını arttırmamış demektir. Evet, yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaktır, aşık olmaktır, sevmektir, iman etmektir ve bu imanı arttırmak için Allah emirler vermiştir, yasaklar koymuştur, sınır koymuştur. Onları yerine getirmeye çalışırken Allah'a abd oluyoruz, imanımızı arttırıyoruz. Allah'ın bize nefrettiği ruhla beraber oluyor, Allah'ın bize nefrettiği, o ruhu tadıyoruz. Rabbimiz'i tadıyoruz, Rabbimiz'in nurunu tadıyoruz, güzelliğini tadıyoruz. Allah'ın isimleri üzerimizde tecelli eder, etmesi gerekir. Allah'a e, ayna olmuş oluruz, halife olmuş oluruz. Yani Allah bize baktığında kendi güzelliğini, Esma-ül Hüsna'sını üzerimizde görmesi gerekir. Evet. Bu da Allah'ın muradı, yaratılışın gayesidir. Ne kadar Allah kendi güzelliğini, isimlerini üzerimizde gördüyse, sevgiye o kadar layık oluruz. Onun için söylüyoruz, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendi kendini seviyor. Kendi güzelliğini seviyor. El-esma-ül husnasını seviyor. Bütün varlık, bütün kainat, onun el-esmaul hüsnasından, isimlerinin tecellisinden ibarettir. En kamil manada bu isimleri üzerinde gösteren evet, insandır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. En kamil manada Allah'ın isimleri onun üzerinde görünür. Onun için ona halife olmaya layıktır. Onu temsil etmeye layıktır. Ama temsil ederken asli yani Allah'ı temsil etmesi gerekir ki ona halife olsun. Asli temsil etmiyorsa Allah'ı temsil etmiyorsa, Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinde görünmüyorsa, bu durumda şeytan oraya müdahale eder, şeytanı temsil etmeye, iblisi temsil etmeye başlar. Ters tarafa gider ki bu Allah'tan uzaklaşmaktır. Yani kul ya Allah'a doğru seyreder, yolculuk yapar ya da ters tarafa yapar. Ya da ondan kaçar, kaçmış olur. Ya Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterir, ya da o güzellik olmayınca karanlık olur. Yani iblis oraya müdahale eder, iblisle beraber olur, şeytanla beraber olur. Allah'tan uzaklaşırken bir de kendinden uzaklaşıyor. Allah'ın kendisine nef ettiği ruhtan uzaklaşıyor. Hz. insan olmaktan, Allah'a abd olmaktan, imanından uzaklaşıyor. Sonra onu kaybeder. Sonra Rabbini kaybeder, sonra kendini kaybeder. Allah'ın kendisine nefetiği ruhu kaybeder, Allah'ın güzelliğini kaybeder. Evet. Böylece insanlığını kaybeder. Onun için söylüyoruz. insanlar cehenneme gitmez. İnsan olan cehenneme gitmez. Kim gidiyor? Hayvan gibi olanlar. Rabbini dinlemeyenler. Rabbinin bu ayetlerine karşı kör ve sağır davranmış olanlar. Evet, yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaktır. Allah'a aşık olmaktır, Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermektir, Allah'ın nefettiği ruhu tatmaktır. Buna beraber Allah'ın kendisine nefettiği ruh olmaktır, Hazreti İnsan olmaktır. Bu amaç, bu gaye. İbadetler, iyilikler, hayırlar, güzelliklerse araştır. Bunu kazanmak için araştır. Bu imani, bu aşkı, bu muhabbeti, bu kulluğu kazanabilmek için birer araştır. Eğer aracıyı amacın yerine koyarsak amacı kaybederiz. Aracın amaç olduğunu zannederiz. Bizde hiçbir değişiklik olmaz. Ee, ne diyorlar? 50 sene boyunca ibadet yapıyor. Bakıyorsun ki eski tas, eski hamam. Güzellikten bir eser yok üzerinde. Oysa ki biri 50 sene boyunca, 20 sene boyunca ibadet yaptıysa onun rahmetinin, merhametinin artması gerekir. O'nun cömertliğinin, kerimliğinin artması gerekir. Şükredici bir kul olması gerekir. Sabreden bir kul olması gerekir. Halim bir kul olması gerekir. Hatayı, kusuri affeden bir kul, gafur, gafar bir kul olması gerekir. Yani Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli etmesi gerekirdi. Eğer o ibadeti O'na fayda vermişse, ibadeti kabul görmüşse, Allah ibadetini kabul etmişse, ama ameller e, niyete göredir. Önce niyeti düzeltmek gerekir. Niyeti düzeltebilmek için de nasıl düzeltmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Yani yaratılışın gayesini bilmemiz gerekir. Allah'ın bizim üzerimizdeki muradını anlamamız gerekir. Sonra gereğini yapmaya çalışmamız lazım ki doğru yapmış olalım. Niyetimiz de doğru olmuş olsun, düzgün olmuş olsun. E, hem kardeşimize hem oradaki kardeşlerimize e, muhabbetlerimizi arz ediyoruz Allah razı olsun Efendim Aydan Kılıç Hayırlı geceler hocam <Gülüyor> bir yerden duydum bir insan ölmeden önce bir mürsidi kamil e tabi olursa ahireti için hayırlı olurmuş size sorum mürsidi kamil olarak sizi ve Seyit Abdullahatif diye bir birini tanıyorum tercimi nasıl ne göre yapmalıyım Allah razı olsun simdenmişefet. Evet. Techemizi gönlümüze göre yapmamız gerekir önce. Tabi oldum demek, tabi olmak değildir. Tabi olmayı nasıl anlamamız gerekir? Tabi olacağımız evet. Bir müslik ile Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum bunun gibi iman etmek istiyorum, bunun gibi Allah'a abdolmak istiyorum, bunun gibi Allah'ı sevmek istiyorum, Allah'a teslim olmak istiyorum, Allah'a karşı edepli olmak istiyorum, Allah'a itaat etmek istiyorum, Resulüne tabi olmak istiyorum deyip tabi olmamız gerekir. Bunun gibi onu önüne alması lazım ki onunla beraber olmuş olsun. Ona uymaya çalışması lazım ki onun gibi yapmaya çalışması lazım ki ona tabi olmuş olsun. Yoksa sadece kabul ediyorum demek tabi olmak e, değildir. Elbette ki bunun içinde tanımak gerekiyor, beraber olmak gerekiyor ya da dinlemek gerekiyor. Dinleyip anlamaya çalışmak gerekiyor. E, bunun içinde e, faydası olur mu olmaz mı? Tabi olursa, uyarsa, onun gibi yaparsa, onun gittiği, yürüdüğü yolda yürümeye çalışırsa onunla beraber olmuş olur. Allah ayeti i kerimede kıyamet günü her topluluğu imamıyla beraber huzura alırız dedi. Eğer onu kendine imam olarak kabul ettiyse, mürşid olarak kabul ettiyse, kıyamet günü de beraber olur. Beraber olduğunda evet. Allah hepsine hemen aynı ikramı yapar. Aynı muameleyi yapar. O beraber olanlara. Çünkü beraber yürümüşler. Hatta Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Allah kullarını imamıyla beraber huzura alırken Onların içinden bir kişi, iki kişi, beş kişi, her neyse onların yaptığı gibi yapamamış. Ama imanda onlara tabi olmuş. Onlar gibi yapmaya çalışmış. Ama onlar gibi yapamamış. Yarım yamalak olmuş, eksik olmuş. Allah onlara ikram ederken o kulları onların arasından çıkarmaktan haya eder dedi. Allah haya sahibidir. O kulü orada utandırmaz. O diğer kulları da evet, utandırmaz. Onların üzülmesine müsaade etmez. Ona da aynı muameleyi yapar. Ama imanda tabi olmuş. Onlar gibi yapamamış ama gönül itibariyle beraber olmuş. Sevmiş. Ben de sizdenim demiş. Evet. Mürşü bile tabi olurken çaba gayret sarf ettiğimizde onunla beraber olmuş oluruz. Elbette ki bu her safhada ona fayda verir. Çünkü biliyoruz kabir sorularından bir tanesi de kardeşlerin kimlerdir? İmamın kimdir? Kime tabi oldun? Kimlerle beraber oldun? Kimi seviyorsam kimin yolunda yürüyor? Kimin gibi olmaya çalışıyorsam onlar senin kardeşindir. Evet kardeşlerimizi doğru seçmemiz lazım. Eğer bu bir Kabir sorusuysa bu iman sorusu demektir. İman ile ilgili bir soru demektir. Evet. Efendim aynı izleyicimiz bir diğer sorum demiş. 27 yaşındayım. Namaz kılma yaşı kaçtır? Saysam saysam toplam 4 yıllık süreli namaz kıldım. Kaza namazını nasıl yapmalıyım? Evet. Şey? Allah'ın emirlerinin geçerli olduğu zaman insan için buluğa erdiği andan itibaren. Buluğa ermek demek aklının ermesi demektir artık. Doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden ayırıyor. Güzelliği istiyor. Artık onu anlamış. Buluğa ermiş. Yaş e, değişiyor. Yere göre değişiyor. 14, 15, 13, 16. Yere göre değişiyor dedim. İnsana göre değişiyor. Buluğa erdiği andan itibaren. Bütün ibadetlerden sorumlu olmuş olur. Buna beraber söylüyoruz. Namazın kazası olmaz. Orucun kazası vardır. Bütün ibadetlerin kazası vardır. Ama namazın kazası yoktur. Buna beraber Resul Efendimiz buyuruyor. Bunu biliyoruz zaten. Eğer ayakta kılamıyorsan oturarak kıl. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl. Yatarak kılamıyorsan Başınla kıl. başına da kılamıyorsan gözlerinle kıl dedi. Eğer su yoksa, abdest alamıyorsan veya bir tehlike varsa tevhüm yap dedi Allah ayet-i kerimede. Onun için bütün kapıları kapattı ki namazın kazası yok. Sonra kılarım diye bir şey yok. Mutlaka kılman gerekiyor. Kılamadınsa muaf olmuş oluyorsun demektir. Namazları birbirine bağlayabilir. öyleyle ikindiği akşamla yatsıyı beraber kılabilir. Herhangi bir e, mecburiyet karşısında, durum karşısında veya diyelim. Ama namaz e, kazaya kalmaz. Namazın kazası olmaz. Namazın kazası var dersek, buna fetva vermiş oluruz ki e, kalmasan da olur, sonra kılarsın, kaza yaparsın gibisinde ne olmuş olur? Böyle bir şey olmaz. Namaz söyledim, gıda gibidir, ruhun gıdasıdır. Maneviyatın gıdasıdır. O gıdayı günde beş sefer alman gerekiyor. Nasıl iki üç sefer yemek yemen gerekiyorsa her gün, on gün yemek yemediğinde ya da bir sene yemek yemediğinde söyle ben hepsini birden yiyeceğim. Vücut bunu kabul eder mi? Kabul etmez. Vücuda faydası mı olur mu? Olmaz. Maneviyat da öyledir. Onun her gün, günde beş sefer onun gıdasını vermen gerekir. Vakti zamanı gelince gıdayı vermezsek, bu durumda o zarar görür, hastalanır, rahatsız olur, zayıflar, gücünü kaybeder. Onun için ibadet manevi gıdadır, manevi güçtür, manevi kuvvettir, manevi nurdur. Bizi Allah'a taşıyan, Allah yolunda yürüten, Allah yolunda hizmet yaptıran kuvvettir, güçtür. O gücü her gün, günde beş sefer alman gerekiyor. Her gün, günde beş defer Allah'ın huzuruna çıkıp halini arz eden. Nasıl bir kul olur? Allah'a ne kadar yakın olur? Ne kadar samimi olur? Yoksa günde bin rekat kılalım, sonra on gün namaz kılmayalım. Olur mu? Olmaz. O on gün boş geçiyor çünkü. Evet, eğer böyle bir durumda... E, namazın kazası olmaz diyoruz ama e, tövbesi vardır. Tövbe etmek lazım, bolca namaz kılmak lazım ama e, namazı kaza ettim diye değil, geçmişteki namazları kıldım diye değil, tövbe mahiyetinde yapmak gerekir. istifar mahiyetinde. Yani Allah'a özür beyan ediyoruz. Bilmiyorduk, farkına varamadık. Ya da tembellik yaptık. Deyip e, tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. O namazı kılamadığımız zamanlara, günlerimize, yıllarımıza e, Yoksa namaz borç değildir. Namaz müminin miracıdır. Allah'ın huzuruna çıkıp Allah'ın davetine icabet etmektir. Ben senin kulun. İyya kenebdu ve kenestain. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Senin rızanın, dostluğunun peşinden koşuyoruz ya Rabbi. İstediğimiz sensin. Kendisine nimet verdiğini kullarınla beraber rızanı, dostluğunu, cemarını kazanmaya çalışıyoruz. Onların kazandığı gibi biz de kazanmaya çalışıyoruz Ya Rabbi, diyoruz Fatihada. Yoksa böyle birtakım dualar okuduk, ayetler okuduk, sure okuduk, tesbih okuduk, secde ettik, eğildik, kalktık, namaz kıldık değil. Namazın içinin dolu olması gerekiyor. Evet. Nasıl ki zahiri olarak kıyamı, rüküsü, secdesi varsa Aynı şekilde bir de işinin dolu olması gerekir. Eğer namaz müminin miracı olmazsa içi boş olmuş olur. Allah'ın huzurunda olduğunu tatmazsa Rabbi ile beraber olmazsa İyâken abdu ve yâken ki, bunu Allah'a söylemezse yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Tek başıma değil, biz istiyoruz. İçinde bulunduğum cemaat seni istiyor. Biz hep beraber seni istiyoruz. Böyle bir cemaatin içindeyim, böyle bir topluluğun içindeyim. Aynı zamanda buna da davet ediyorum. Bir beraber kardeş olmaya da davet ediyorum. Abdolmay'a davet ediyorum diyoruz. Evet. Efendim Emine Ceylan, efendim sizi çok seviyorum. İnşallah bir gün size layık derviş olurum demiş efendim. İnşallah. Allah razı olsun. Onu söylemekle zaten olmuş gibi görünüyor. İnşallah. Evet. Efendim Dicle Nehir, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Namaz kılarken neden baş örtüsü takıyoruz? Kur'an'da böyle bir emir yok. Erkeklerin yanında takılır. Namazda takmak farz olmadığını düşünüyorum. Farz mıdır diye sormuş efendim. Evet. Böyle düşünmek doğru değildir. Önce Allah'ın ayetlerinde yok demek doğru değildir. Yok diyebilmek için Kur'an'ı baştan sona bilmek gerekiyor. Yani daha doğrusu ezbere bilmek gerekiyor. Bütün ayetleri yan yana koyup hüküm çıkarabilmek gerekiyor. Mesela Allah ayet-i buyurdu ki, Her secde yerinde, her namaza durduğunuzda e, süslenin dedi, zinetinizi takının dedi. En güzel şekilde giyin, süslen dedi. Nereye koyacağız bu ayeti mesela? Yani ben kahayim böyle pijama ile namaz kılayım desek olur mu olmuyor doğru değildir bu her secde yerinde diye emretti çünkü yani benim huzuruma gelirken öyle paldır küldür gelme dedi bütün güzelliğini bütün zinetini takın öyle gel dedi sadece zahiri de manevi zinetini de takırman gerekiyor huzura çıkıyorsun seni yaratan Rabbinin huzuruna edeple çıkman gerekiyor evet bu durumda. Başörtüsü de gerekiyor. Başörtüsü yetmiyor. Mümkünse biraz da zinetimizi takmamız gerekiyor. Süslenmemiz gerekiyor. Rabbinin huzuruna çıkıyorsun çünkü. Yoksa herhangi bir hareketi yapıp e, namaz kılmış olmuyorsun. Nasıl ki zahiri olarak sevdiğimiz birine eğer görüneceksek onunla beraber olacak, onun huzuruna çıkacaksa ne yaparız? Üstümüzü, başımızı düzeltir, süslenir, öyle çıkıyoruz. En sevgilinin huzuruna çıkarken, bizi yaratan Rabbimizin huzuruna çıkarken en güzel şekilde süslenmemiz, zinetimizi takılmamız gerekmez mi? Bu nedendir? Onu ciddiye aldığımız için, ya Rabbi seni ciddiye alıyorum demektir bu. Onun için başörtüsü gereklidir, farzdır. Söyledim yetmez. Bir de zinetini takırması gerekir. Yakasını bile ona göre kapatması gerekir. Evet. Efendim ismini vermeyen bir izleyicimiz. Selamun aleyküm efendim. selam. Sizi çok seviyorum. Hamdolsun siz siz olan nimeti siz olan nimeti verene ben her an Rabbimin huzurunda olmak istiyorum ve içimden bir ses bunu namazla yapmam gerektiğini söylüyor. Ve ben yapmakta tembellik ediyorum. Yapmamak için pazarlık yapıyorum kendimle. Huzurda durmayı sadece namazla mı yapmak gerek? Gönül hep Allah diyor. Evet. Huzurda durabilmek için söyledim biraz önce namaz araştır. İbadetler araçtır. Huzurda durabilmek aşkı gerektirir. Muhabbeti gerektirir. Seven sevdiğini unutmaz. Aşık maşukunu unutmaz. İstese de unutamaz. Nasıl ki biri birine aşık olduysa onu unutamıyorsa hatta bir iş yaparken de onun hesabını yapar. Acaba bu yaptığımı beğenir mi? Çalışıp kazanırken de onu nasıl harcelerceğini düşünürken de aynı şekilde sevdiğini düşünür. Sevdiğinin sevgisini, yakınlığını nasıl kazanacağını düşünür. Onu nasıl sevindireceğini düşünür. Bu onda iradesizdir. Elinde değil, ne de çünkü aşıktır da ondan. Zahiri olan bütün aşklar mutlaka hakiki aşkı anlamak içindir. Bu dünyada ne varsa hepsi birer ayet. Aşıklık da bir ayet. Neyin ayetidir? İmani anlama ayeti. Allah'a abd olmayı anlama ayetidir. Birbirine aşık olduğunda böyle bir hali yaşamayan hiçbir kul olmaz. Mutlaka bir şekilde az veya çok bunu yaşar. Neden yaşıyor? Allah ona yaşatıyor ki, tattırıyor ki, ''Ben Allah'a imar etmişim, ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'a aşığım'' dediğinde bir ölçüsü olsun. Gerçekten sevip sevmediğini o zahiri, mecazi olan aşkından anlasın diyedir. Nasıl ki sevdiğinin sevgisini istiyorsa, rızasını kazanmaya çalışıyorsa, kendisinden razı olsun istiyorsa, onu sevindirmek istiyorsa, hayatı yaşarken onsuz bir hayat düşünemiyorsa, Aynı şekilde ben Allah'a iman etmişim deyince kendisini yaratan Rabbine karşı da bu duyguları tadıyor mu, tatmıyor mu? Bunu anlasın diyedir. O aşkı, o mecazi aşkı Allah ona yaşatıyor, ona tattırıyor, ona öğretiyor, imanı öğretiyor ona. Eğer bunu yaşamıyorsa, bu şekilde Allah'ın hesabını yapamıyorsa bu durumda, onun aşıklıktan söz etmesi, onun mümin olmaktan söz etmesi doğru değildir. Kendini kandırmasıydır. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli, zahiri olarak birini sevdiğinde kendi harını gördün. Ona karşı nasıl bir hal, nasıl bir tavır içinde olduğunu gördün. Hatta gece uyuyamayıp onu düşündün. Onunla beraber oldun. Aşık olan namaza duramaz mı? Nasıl duramaz? Nasıl onun huzuruna çıkmayı kendisinde bir yük gibi görür ya da boş gibi görebilir. Oysaki ki e, namaz müminin miracıdır. E, müminin Allah'a olan sevgisini, aşıklığını ortaya koymasıdır. Secde bu demektir. Ben seni seviyorum, ben sana aşığım, ben sana tapıyorum, ben sana abdoluyorum. Evet, başımı huzurunda yere koyuyorum, yüzümü yere sürüyorum. Sen ne dersen o, benim istediğim sensin demektir. Sübhane Rabbiyel A'la, benim Rabbim Sübhan'dır. Her türlü noksanlıktan, eksiklikten münezzehtir. Her şeyi en mükemmel, en güzeldir. Ve o benim Rabbimdir. Benim Sübhan olan Rabbimdir. Beni yaratan Rabbimdir. O Eala'dır, yüceler yücesidir. Yüceler yücesi olan Rabbim'in huzurunda benim onun için yapabileceğim tek bir şey vardır. Seni seviyorum, sana aşığım, ben senin abdinim deyip başımı yere koymaktır, yüzümü yere sürmektir diyoruz. Secde i̇şte buydu. Yani aşığın maşukuna aşkını ifade etmesidir. Seven, Sevdiğiyle beraber olmak istemez mi? Ona sevdiğini söylemek istemez mi? Onunla olunca dünyalar onun ol olmaz mı? Namaz bu demek. Evet, namazla değil, imanla olması gerekir. Allah'a yakınlık, Allah ile beraberlik. Namaz araç, iman amaçtır. Evet, o aracı kullanıp imanı kazanması gerekir. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Benim 35 yaşında bir abim var. Kendisi 8 yıl önce cezaevinden çıktı. 3 yıla kadar cezaevinde tek başına hücrede kaldı. Hücredeyken İslam'a yöneldi. İbadet etmeye başladı. Kur'an okumayı öğrendi. Cezaevinden çıktıktan sonra eski günah yüklü hayatına geri döndü. Bir müddet sonra ben peygamberim, ben Allah'ı görüyorum, bana iman edin demeye başladı. Abdestsiz namaza duruyor. Herkese ben peygamberim, bana iman edin diyor. Doktora götürdük, şizofren testi konuldu. Doktorlar tehlikeli olduğunu söylüyor. Evdeyken annesine, kardeşlerine karşıyor. Geceleri uyumuyor. Sabaha kadar kendi kendine konuşuyor. Bu durumda ailesi olarak ne yapmamız gerekir? Bize nesihatta bulunur musunuz? Yüce Allah kimse böyle dert vermesin inşallah. Amin. Hayırlı sohbetler. Allah Efendimiz'den ve ona tabi olanlardan razı olsun inşallah. Demiş. Allah razı olsun. Allah yardımcıları olsun inşallah. Amin. Ne demişti Pir Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri? Mürşidi olmayanın, mürşidi şeytandır dedi. Tabi ki eğer bahane ararsak, sözü anlamamak için, başka tarafa çeker, yorumlarız. Böyle bir şey olmaz, böyle bir şey yanlıştır diyebiliriz ama, Allah ait i kerimede, Allah'ın derhalette bıraktığı kimseye, veli olan mürşidi bulamasın dedi. Veli olan mürşidi bulamayanlar, deralete kalır dedi. Deralet İblis'in yoludur. İblis'in gittiği yoldur. İnsanları deralete çağırır. İnsanları ateşe çağırır. İnsanları cehenneme çağırır. Karanlıklara çağırır. Zulmete çağırır. Kim çağırıyor? İblis çağırıyor. Eğer veli olan mürşidi yoksa birinin İblis'in, şeytanın bu davetine icabet eder. Ya veli olan mürşidin davetine icabet eder ya da İblisin, şeytanın davetine icabet eder. İstese de istemese de bu böyledir. Yani iki yol vardır. Biri hidayet, biri delalet. Ya Allah'ın hidayetine tabi olursun ya da delalette kalmış olursun. Müşri olmayınca cezaevinde tek başına hücrede kalınca elbette ki insan fıtrat itibariyle hücrede Mümin olarak, Müslüman olarak yaratılmış. İslam fıtratı üzere yaratılmış. Allah'a gitmesi gerektiğini, Allah'a kul olması gerektiğini biliyor. Ama o ana kadar kendine bir mürşid bulamadığı için, yol gösterici bulamadığı için, hidayetçi bulamadığı için, imam bulamadığı için, mürşid bulamadığı için, o anda kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışır. Şeytan durur mu? Hemen orada ona mürşitlik yapar. Ona yolu göstermeye çalışır. Önce ona birkaç adım böyle atmasına müsaade eder. Sonra ne der? Senin gibi ibadet yapan var mıdır? Senin gibi böyle alim biri var mıdır? Tefekkür edebilen var mıdır? Düşünebilen var mıdır? Akıldı var mıdır? Der. Bir süre sonra sen peygambersin der. Sen peygambersin derken sadece bunu biri vesvese olarak vermiyor. Gönlüne bir şeyler vesvese olarak veriliyor. Şeytan onu veriyor vesveseyi, ilham ediyor, vesvese veriyor gönlüne. 2-3 tane doğru çıkar, o da başlar kendisinin ilham aldığına, hatta vahiy aldığına e, inanmaya başlar. Şeytan zaten bir kere işi e, başlattı değil mi? Artık onu öyle bırakmaz seni Bir kere kul evet dedi mi? Doğrudur dedi mi? Herhalde böyledir dedi mi? Artık onun boynuna zinciri geçirir alır peşinden sürükler. Ona peygamber dedirtir, yetmez. Bunun daha ilerisi de var. Olması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey nedir? Ee, i̇ster ona şizofreni densin, ister başka bir hastalığın ismi olsun o fark etmiyor. Bütün e, o psikolojik hastalıklar hepsi nefsani hastalıklardır. Nefsin hastalıklarıdır. İsim Ne denirse densin. Nefsinin tedavi olması gerekir, tezkiye olması gerekir. Yani bir bir ile beraber olması gerekir. Onun ona söylemesi gerekir. Sen hiçbir şey değilsin. Aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, hatta şirke boğulmuş bir kulsun. Ve bunu ona göstermesi gerekir. O eğer bunu kabul ederse, bunu anlarsa, bunu anlar. Bunu ona gösterdiğinde, bunu ona söylediğinde, bunu hemen anlar. Ama girdiği yerden çıkması da zor bir şeydir. Bu böyle bir anlık bir şey değildir. Önce anlar. Yani bir gün veya birkaç saat sonra tekrar aynı hale bürünür. Önce bir boyun büker, ben aciz biriyim, ben günahkar biriyim, ben hatali biriyim, benim tövbe etmem lazım deyip tövbe etmeye başlar. Ama genel olarak bu böyledir. Oradan kurtulması kolay değildir. Yani bir sene, iki sene boyunca orada kalmışsa bunun tedavisi de yine bir iki sene sürüyor. Kaldığı zaman kadar zamana ihtiyacı vardır onun tedavisi için. Evet, onu böyle götürüp ona yardım edecek kardeşlerin olması gerekir. İnşallah kurtulur. Evet. Kurtulmazsa sonra zahmet çeker. Allah'ın rahmeti tecelli eder. Onun o arziyetinden dolayı Allah'ın rahmeti tecelli eder. boyun yükmek zorunda kalır, tövbe etmek zorunda kalır. İnşallah Allah'ın rahmeti tecelli eder. Kardeşlerimiz yardım edemez, söyledim. Bir müscid-i kamilin yardım etmesi lazım. Yardım edebilmesi için de onun yardımı kabul etmesi lazım. Yardımı kabul ederse, yani hasta ben hasta değilim dediyse ona bir şey yapılmaz. Ben hastayım, bana yardım edin dediyse yardım edilebilir. Allah yardımcıları olsun. İnşallah iyi olur, inşallah düzelir. Söyledim. Hiç kimse Allah'tan kuluna daha yakın değildir. Daha merhametli değildir. Daha çok sevmesi de mümkün değildir. Allah kuluna yardım eder. Allah kulunu bırakmaz. Efendim cennet akkaş hayırlı yayınlar hayırlı akşamlar demiş şeytanları olan üç harfileri olan biriyle arkadaşlık, arkadaş olmak doğru mudur demiş efendim. Üç harfi demek doğru değildir. Söyledim. Cinler onlar da insanlar gibi Allah'a kul olmakla sorumlu olan varlıklardır. Tıpkı insanlar gibi aradaki fark Allah'ın kendinden nef ruh yok onlarda, evet, diridirler. Ee, yaratılışları da dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış varlıklardır. Ama insan gibi kullukla sorumludurlar. Müminleri vardır, Müslümanları vardır, kafirleri vardır. Haddini aşmış, azgın olanları vardır, zalimleri vardır, insanlar gibi. Ya toptan üç harfi ya da cinler deyince hepsine birden hakaret etmiş oluyoruz. Bu doğru olmaz. Kafirlerine şeytan deniyor. İblise tabi olanlara şeytan denir. İblise tabi olmayanlar da mümindir, müslümandır. İnsanlar için de bu aynı şey geçerlidir. Eğer biri iblise tabi olduysa yani iblise uymak, şeytana uymak başka bir şeydir. Ona tabi olmak, onun gibi olmak onun yolundan yürümek başka bir şeydir. Yani şeytanlaşmak başka bir şeydir. Şeytana uyarsak günah kazanırız, şeytanlaşırsak şeytan olmuş oluruz. İnsanların da aynı şekilde müminleri, müslümanları, müttakileri, velileri, bir de şeytanları vardır. Allah buyurdu öyle. Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığın dedi. Kur'an-ı son, Nas Suresi. Onlardan korunmak için e, ne yapmak gerekir? Onlardan uzak durmak gerekir. Onlarla meşgul olmamak gerekir. Onları ciddiye almamak gerekir. Bizim işimiz onlarla değil. Onlar bizimle uğraşıyor. Hangileri? Cinler değil. Şeytanlar, şeytanlaşmış olanlar, İblise tabi olmuş olanlar. Biz de onlara karşı tedbirimizi alırız. Zahiri olarak alacağımız tedbir nedir? Felak ve Nas suresini okuyup Resulullah Efendimizin e, her gece yaptığı gibi elimizi kavucumuzda öfürüyoruz. Başımızdan ayağımıza kadar mesh ediyoruz. Bunu üç sefer tekrar ediyoruz. Ferak ve Nas suresini okuyup elimizde öfürüp başımızdan başlayarak mesh ediyoruz. Üç sefer bunu tekrar ediyoruz. Böyle biriyle arkadaşlık yapmak doğru müdür? Böyle biri eğer onlarla arkadaş olmuşsa o zaten onlardandır. Yani şeytanla arkadaş olmakla eş bir şeydir bu. Her şeytana arkadaş olmuşuz Ha böyle birini arkadaş olmuşuz. O fark etmiyor. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebuzer'e söylemiş olması gerekir. Ya Ebazer, cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığın. Ebuzer, Ya Rasulullah, insanlardan da mı şeytanlar var? Evet buyurdu. Onların insanlardan olan şeytanlar daha tehlikelidir. Cinlerden olanlar sadece vesvese veriyor ama insanlardan olanlar Seninle konuştuğu gibi, bir de elinden tutup seni çekiyor, ateşe çekiyor, günaha çekiyor, cehenneme çekiyor, sürüklüyor Hem de evet konuşurken seni sevdiğini söylüyor, seni sevdiği için, senin için bunu söylüyorum diyor. İblis de Hazreti Ademi cennetten çıkarırken ağlayıp yemin etmişti, bunu sizin için söylüyorum demişti. Öyle yapıyorlar. Evet, böyle birinin dostluğundan e, uzak durmak gerekir. Akıllı kimselerle dostluk kurmak gerekir. Allah'a yakın olanlarla, derdi Allah'ın rızası dostluğu olanlarla arkadaş olmak gerekir, dost olmak gerekir, beraber olmak gerekir. Yoksa Allah'tan uzak, peygamberden uzak, böyle kendi kendine bir şeyler vehbetmiş, evet, şeytanlarla evet, beraber olanlarla beraber olmak bizi onlara arkadaş yapar, sonra bizi yoldan çıkarır. Bizi Allah'tan uzaklaştırır. Efendim Adnan Yavuz. selamünaleyküm Urfa'dan saygı ve selamlar. Hocam bir insan, bir mürşidi kamile tabi olduğunda onunla ne kazanacak? Olmadığında nasıl bir nimetten mahrum kalacak? Evet. Ve bize tabiyeti açıklar mısınız? İyi yayınlar dilerim. Bir insan, bir mürşidi kamile beraber olduğunda ne denir? Mürid, irade eden. Neyi irade etmiş? Allah'ın rızasını, Allah'ın dostluğunu irade edip kendine bir Allah dostu arıyor. Onunla beraber Allah'a dostluğu öğreniyor. Allah'a nasıl dost olunur onu öğreniyor. Biri bir biçiliken bile tabi olduğunda Allah'ın rızasını kazanır, dostluğunu kazanır, kulluğu kazanır, imanı kazanır, Allah'a teslimiyeti kazanır. Allah'a karşı edepli olmayı kazanır, Hazreti insan olmayı kazanır. Kendi kendini kazanır, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu kazanır. Neden, nasıl? Çünkü tabi olduğu müşri Kamil eğer bunları kazanmışsa, o da onunla beraber bunu kazanmak için ona tabi oluyor zaten. Peki tabi olmazsa neyi kaybeder? Bütün bunları kaybeder. İbadetleri bir sevap mantığı ile yapar, sevap kazanırım düşüncesi ile fikri ile yapar. Ameller niyete göredir. Senin Allah'a dost olmak gibi bir niyetin yoksa, Allah'a yakın olmak, mukarrabun olmak gibi bir derdin yoksa, sen hiçbir zaman onu kazanamazsın. Önce bu, böyle bir niyetinin olması gerekir. Niyet olunca ne yapman gerekir? Bu sefer onu fiile döküp, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmış biriyle beraber olman lazım ki, onunla beraber bunu kazanabilirsin. Onun gibi yapıp kazanabilirsin beraber olmayınca, tabi olmayınca da böyle bir nimetten mahrum kalır. Kendi kendini mahrum bırakmış olur. Tabi olmuyor, bahane arıyorsa bu durumda kibirlenmiştir. Ben kendi kendime yaparım demiştir. Ben kendi kendime yeterim deyip kendini müstahını görmüştür. İhtiyaçsız görmüştür. Hiç farkında olmadan ayetleri inkar etmiş olur. Resulullah Efendimiz'in Peygamber'e, Resulullah Efendimiz'e tabiyetini inkar etmiş olur. Gereksizdir. Yani olmasaydı da olurdu demiş olur çünkü. Hiç farkında olmadan kendini Allah'a karşı müstahını görmüştür. Evet. Tabiete söyledim zaten. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Bunun kazandığını kazanmak istiyorum dediğinde ona tabi olmuş olur. Ama kimin Kazandığını kazanmak istiyorsa, onun gibi yapmaya çalışıyorsa o da onun mürşididir. Onun için söylüyoruz, mürşidsiz hiç kimse yoktur. Herkesin bir veya birkaç mürşidi vardır. Yani dünyevi konuda kazanmak için şuna tabi olurum, bunun gibi yaparım, öteki yönden bunun gibi yaparım, başka bir yönden şunun gibi yaparım dediğinde her birini kendine mürşid kabul etmiştir. İnsan öğrenen bir varlıktır. Sonuçta kimden öğrenecek? insandan öğrenecek. Öğrendikini insandan öğrenmiştir. Evet. Ya Allah ile beraber olanlardan öğrenir ya da ondan bağımsız olarak nefsiyle beraber olanlardan öğrenir. Ya Allah'ın veli olan mürşid dediği kullarına tabi olur ya da Nefsini mürşid zanneden, nefsiyle hareket eden, yaşayan, nefsini ilah edinenler, edinenlerle beraber olur. Onları mürşit kabul eder. Evet. Efendim, i̇zninizle bir soruyla beraber bir ara bilelim inşallah. Tabii. Ömer Güncü, Efendimiz'e selam olsun. Allah ile size yakın olanları, Allah onları aziz kalsın inşallah. Bir dervişin mürşidine yakın durması veya mürşidin dervişe yakınlığını göstermesi nasıl anlaşılmalıdır? Evet. Mürşidin dervişe yakınlığı anlaşılmaz. Bu manevi bir durumdur. Mürşid bütün dervişlerine yakındır. Eğer o derviş de, eğer onu gönlünden içeri almışsa, eğer o onunla beraber olup vuslata yolculuk yapıyorsa, Allah'a koşuyorsa, benim istediğim Allah'tır diyorsa, bu durumda mürşid ona yakındır. O mürşide yakındır. Ama böyle bir şey yoksa, yani Allah'a vasıl olmak için, dost olmak için tabi olmamışsa, sadece e, ben de işte orada bulunayım ya da işte ben de tabi oldum e, demekle kimse tabi olmaz. Tabi olmuş olmaz. O derviş olmuş olmaz. Mürid olmuş olmaz. İrade etmesi gerekir. Rabbini istemesi gerekir. İrade etmesi gerekir çünkü. Yakınlığı, mürşidi üzerinden değil, kendi gönlünden anlaması gerekir. Yani mürşidine ne kadar yakın olduğunu kendi gönlünden anlaması gerekir. Nasıl anlar? Ne yapabilirsin onun için? Ya da onu ne kadar dinliyorsun? Her konuda ben yokum, o var diyebiliyor musun? Onun senin için verdiği her hekmi kabul edebiliyor musun? Bu durumda ona tabi olmuşsun. Aklın onun aklına tabi olmuş, iraden onun iradesine tabi olmuş. O neyi söylerse söylesin. Senin o konuda ne kadar ilmin olursa olsun. Ben bilmiyorum o var diyebiliyor musun? Onun her söylediğini olduğu gibi kabul edebiliyor musun? Anlamasan bile. Sonuçta eğer yolculuğu yapacaksan onunla beraber gitmen gerekiyor. Ona itiraz ettiğinde seni götüremez. Durursun orada çünkü. Çünkü sana öğreteceği her şey yenidir yenidir. Tabiri caizse bambaşka bir e, hale bürünüyorsun, o hale bürünmeyi kabul etmen lazım. Bırak dediklerini bırakman lazım. Tut dediklerini tutman lazım. Yakınlığı kendi gönlünden herkes anlar. Ne kadar yapabiliyorsa yakınlığı o kadardır. Yoksa zahiri olarak muamelesine göre değildir. Elbette ki zahiri olarak e, muamelede de anlaşılır ama asıl anlaşılması gereken insanın kendi gönlünden anlaması e, gerektiğidir. Gönlünden anladığı dost dosdoğruyudur. Evet, öteki mesela birine yakınlık gösterir. O düşmüş olduğu içindir. Onu kaldırmak için o yakınlığı gösterir. Ya da gerçekten onu hak etmiş olabilir. Ona layık olmuş olabilir. Onun için ikisi birbirinin tersidir. Her ikisinde de yakınlığı gösteriyor. Ama biri düşmüş, öteki düşeni kaldırdığı içindir. İkisi birbirinden tam tersidir. Biri düşenleri kaldırıyor, öteki düşmüş. İkisine de aynı yakınlığı gösterir. O muhabbeti gösterir. Biri ayakta dursun diye, öteki güçlensin, diğerlerini taşısın diyedir. Evet. Yani mürşidin üzerinden anlaşılmaz, kendi gönlünden anlaşılır. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz Kısa bir aradan sonra inşallah birlikteyiz.